yer gelecek, bu da gelecekten gelecektensizsiniz. Aslında bizim için sene 2040 yeri. çünkü Temel Reis, Big Xortin, Ben Römer, Seyfettin yeni bir sigara keşfettik, İçip 2012'ye geldik Ve Haskell'lu kelamcı bizden öyle geridesiniz ve hepiniz o paylaşım sitelerini apis ama protestiniz. Aferin. Dinledim hepiniz röymler, bok gibi flexler güzel ama siz hala daridi, daridi, daridesiniz. Biz bir siz bir, biz derajon kafa, sample tavuk, için öyle kediciler hep envai çeşit boklar ya da Hadi ben bir siz bir siz hepiniz ben tek başla Ama bu benim topum oynatmam seni oynayamaz toplar Sike takmam basarım deparı soldan Yakınımda koşan o bekine bir koyarım omuzu olurum Küçük Hakan konta Al Pacino değil Filippescu silahı su tabancası çıkan AK-47'deki mermi yerine hık bolgam tutup Buralara geldiğim yer geçmiş Bu da geçmişten sesleniş Aslında bizim için sene 85 Nestor Hitler, Backs or King Ben ve Ömer Seyfettin Grandmaster'ı keşfettik, dinleyip geleceğe geldik Politika aynı Gel gelelim o sol bezmiş Çok rahatsınız idam ya da dar yerine Bol teftiş son tespit Geleceğinizi boş verip poş Gelip beş gidip boş geçmiş Bir şeyleri kratanede kof gençlik Yaş etmiş gibi iş bitmiş Ahlak sükut etmiş Dünya borcunu halk orçunu Mark Facebook'u keşfetmiş Hadi mah buluşunu seyret Kahroluşunu destekleriz elbet ki Diyebilirsin bana ne büyük çelişki seninkisi Hey kont ama kof ne bi ey kon ne de Hey George sene borç Hakan'a olsa sama o sakal o sakat, o Allah ki yazar tarihi baştan Ve ola ki yapamadı bekleriz hepinizi intiharına Vazgeçtim iptal